وبث منهما رجالا كثيرا وَنِسَاءَ واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويقصر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فَقَدْ فَازَ فوزا عظيمة. أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس أما بعد إشارة سون إن سون رجل ربي مزين ذاتي الصفات من sıfatlarından الصفات من أصل الصفات نحن نعلم أن الله تعالى هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى Bunun delili nedir? Tekay, şeye göre İslam'a eli vardır Rabbimizin. Ne diyor Yahudiler? Allah'ın Diyor ki Yahudiler Allah'ın iki eli cimridir. Eli cimridir diyor <gülüyor> Yahudiler. <gülüyor> Tek eli cimridir, yani eli cimridir. Allah taala nasıl yapar diyor Yahudilere? Bir dakika, Yahudiler ne diyor? Onların eli kurusun, onların eli cimridir diyor Yahudilere. Sonra ne diyor? Bilakis Allah'ın iki eli nedir? Açıktır. Dilediği gibi ne yapar? Tas tasarruf eder, infaz eder. Diğer bir delil neydi? Başka evet Murat Amca, diğer delil? Allah Hazreti Azim'i iki ha. ellerimle yaptım diyor. Yani ne diyor şeytana? Şeytana. Diyor ki? Tanrım da diyor ki, beni ateşten ol topraktan. Yani şeytana diyor ki, Ey şeytan! iki elimle yarattığıma, yani iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene engel olan, Nedir? Ma mena'ke entes sude lima halaktu biyedeyye. Ma mena'ke sana mani olan seni engelleyen şey nedir? Lima halaktu yarattığım biyedeyye. İki elimde yarattığıma Adem'e secde etmene engel olan şey nedir? Bir delil de bu. Yani bu delillerden dolayı ve hadislerde gelen delillerden dolayı bize Rabbimizin kendine layık iki tane eli vardır. Bunlarla ilgili bazı e, şüpheler söylemiştik. Bakın bütün dersi o şüphe almıştı. o şüpheler almıştı. O şüphelerin cevabını söyledik. Öncelikle dedi ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın el kelimesi, elinin olduğunu kelimesi bazen tek el olarak geliyor, tek el. E Allah'ın eli. Bazen iki elimle yarattığıma, bilakis Allah'ın iki eli açıktır gibi iki geliyor. Bir de korkut çoğul geliyor. Çoğul geliyor. olsunysa ellerimizle yarattığımız diyor Allah Teala ayette ee, diyor ki ellerimizle yarattığımız onlar için yaratmış olduğumuz hayvanları onlar görmez mi? Elem yaral enna halakna lehum mimma amile eydina en'aman fhum laha malikun. Ellerimizle onlar için yaratmış olduğumuz hayvanları onlar görmezler mi? <gülüyor> Mira mi? o insanlar yani o hayvanlara sahiptir. Yani bizden Arapçada şöyle bir kural var arkadaşlar. Arapçanın bir kuralıdır. kalem alayım. Kalem, tekildi bir tane kalem. iki tane kaleme iki kalem denir. Kalemlerdenmez. Türkçede kalemler deriz. Üç tane kaleme de artık ne deriz ondan sonra? Kalemler deriz. Kalemler. Kalem, iki kalem ve kalemler. Şimdi bizler tek el, iki el ve eller diye karşımıza gelen bu ayaklar karşısında e, konumumuz ne olacak? Yani Bugün bize birisi kalkıp dersek ki kardeşim e, yani allah Teala'nın iki eli olduğunu söylediniz ama ayette Allah'ın tek eli diyor. Yani diyor, Allah diyor. Allah'ın eli. Bir yerde Yahudiler Allah'ın eli cümlidir dediler. Ama Allah'ın iki eli de açıktır diyor allah Teala. Bir yerde diyor ki onlar bizim ellerimizle yaratmış olduğumuz e, onlar şey yapmış olduğumuz hayvanları ne yapmazlar mı görmezler mi? Bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bunun açıklaması yapmıştık. Kim bize önceki tercihen yani? Kim bunun açıklaması yapabilir? Hasan, sen yapabilirsin. Arapça ne? Tekilden başla. Tekil. Evet. Allah'ın tekeli. Nasıl Nasıl olanlıca? Allah'ın tek eli. Evet. evet. sonra. sen söyle. Hocam, da iki tane olan bir şeyi, tek olan bir şeyi Yani iki olan bir şey ya da ikiden fazla olan bir şeyi tek olarak ne yapabiliriz? Anladım. Anlatabiliriz. Yani mesela çoktur aslında veya iki tanedir ondan. Ama biz onu tekil sıyrasıyla bir tane diye Anladım. ifade edebiliriz. Yani bu, bunun delili var mı elimizde başka ayetlerden? Anladım. Ne var? Ne diyor ayette? Anladım. Ayet İbrahim suresi 34. Allah'ın, ne diyor İbrahim suresi 34'te? Allah'ın nimetini saysanız, bitiremezsiniz, sayamazsınız. Ve in te'uddu nimetallahi. nimet <gülüyor> Allah'ın nimetini saysanız. İbrahim suresi 34. Şimdi Allah'ın kaç tane nimeti var bu yeryüzünde? <gülüyor> Sayısız. Ama ayette ne diyor? Allah'ın <gülüyor> nimetini diyor. Demek ki Arapçada böyle bir kullanım var. O da nedir? İki ya da ikiden fazla olan bir şey için tekil kullanım olabilir. İşte bu ayette delil. <gülüyor> Allah'ın nimetini ne yapsanız? Saysanız. Saymaya kalksanız tek tek nimetlerini ne yapamazsınız? Sayamazsınız. Demek ki Allah'ın tek Allah'ın eli dendiği zaman, tekil sıygasıyla kullanıldığı zaman bu onun tekil olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Peki çoğu sıygasını ne tanımlayacağız? Çoğu sıygası, ellerimiz diyor. Evet Ömer. Arapçada iki iki tane bir şey iki veya çoğula ihsan etmemiz. Edersek, ettiğinizde. Edersek, çoğu kullanmamız daha evladı. Bravo. Şimdi bu çok derin bir kaide. Geçen hafta gelenler bunu anlayabilecek herhalde. Arapçada iki tane olan bir şeyi, iki kalem. İki kalem verin. İki tane olan, sayısı iki olan mesneyi, iki kişiye ya da ikiden fazla kişilere tamladığımız zaman, yani velit ve Ali miydi? Amit. Ahmet'in iki kalemi de diyebileceğimiz gibi Velid ve Ahmet'in kalemleri de diyebiliyoruz Arapçada. veyahutta da Velid, Ahmet ve Osman'ın iki kalemi diyebildiğimiz gibi Velid, Ahmet ve Osman'ın kalemleri. Ama halbuki kaç tane var kalem? İki tane var. Yani Arapçada iki tane olan bir şeyi iki kişiye ya da ikiden fazla olan kişiye izaf ettiğimiz zaman, tamladığımız zaman bu iki tane olan şeyi çoğul olarak ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Peki bunun delilini, bunun delilinde kadir suresi. Bunun Delili, e, o kadın ve erkek ısrızın ellerini kesilmesi. Maide suresi 38 olması lazım herhalde. Maide suresi 38. Ne diyor Allah hala? Maide suresi 38. Wassariku, Wassarika tu. Fakta o aydi kadın hırsız ve erkek hırsızın ne yapılıyor? Aydi ellerini kesin. Halbuki kadın ve erkek iki tane, ikisinin elini demesi lazım ayetten ellerini. Normalde eğer İslam hukuku uygulanmış olsaydı her şey ile hırsızın ne yapılırdı? Hırsız bir şey aldığı zaman kaç eli kesilir? Tek eli. Ama ayette ne diyor ellerini. Çünkü Arapçada böyle bir kullanım var. İki tane olan şeyin, iki tane olan şeyi, iki, iki kişiye ya da ikiden fazla kişiye tamladığın zaman, onu çoğul olarak ne yapabiliyorsun? İfade edebiliyorsun, çoğul olarak kullanabiliyorsun. O zaman bu şekilde de, bu süpe, bu sorun ortadan ne olmuş arkadaşlar? Kalkmış oluyor. Yani bazen tekil olarak kullanıldığı zaman o el kelimesi, bu tekil olması, ikil olmasında ne değildir? Zıt, tezat değildir. Veya çoğul olarak kullanılması... İki olarak kullanılması zıt değildir. Mesela Tahrim Suresi'nde Tahrim Suresi e, 4. Ayet Tahrim Suresi 4. Ayet Orada allah Teala Peygamber Aleyhisselatü hanımlarından Hafsa ve Ayşe hakkında bahsederken Tabi o, Aleyhisselatü onlardan birisine bir sır veriyor. Onlar işte o kendi kendilerine paylaşıyorlar. allah Teala onları azarlama adına ayet indiriyor. Yani Peygamberi üzücü hareket yaptıkları için Onlar diyor ki şayet ey Hafsa ve Ayşe ikiniz ve in tetuba tövbe ederseniz, tövbe ederseniz bu sizin için iyi olur. Zira sizin ikinizin kalbi meyletmişti. Yani. Ne yapmıştı? Hakkı haktan meyletmişti. Haktan sapmıştı. ikisinin kalbi. Ama ayette nasıl ifade ediyor ikisinin kalbi derken? Kalpleriniz. Yani ikinizin kalpleri. Kalpleriniz diyor. Diyor ki e, in tetuba, şayet tövbe ederseniz sakat فَقَدْ قُلُوبُكُمَا قُلُوب diyor. Ama karşısındaki kişi kaç kişi? İki kişi. Ama iki kişiye nasıl hitap ediyor Allah-u Teala? Kalpleriniz. Böylece ne anlaşılıyor arkadaşlar? İki tane olan bir şey, ikisinin kalbi. İkisine tamlandığı zaman, ikisinin kalbi dendiği zaman yahut da ikiden fazla söylendiği zaman çoğul olarak da ifade edilmesi Arapça bakımından daha şeydir, evladır. Daha güzeldir. Yani Arapçalar gerçek manada belagat itibariyle fasih olarak derin konuşmak istiyorsan, edebi konuşmak istiyorsan, <gülüyor> Velid ve Ahmet'in iki kalemi demenden daha ziyade, Velid ve Ahmet'in kalemleri demen nedir Arapçada? Yani, yani ben Velid ve Ahmet'in kalemlerini aldım dediğim zaman tamam mı? Burada kalemler kelimesini kullanmama rahmet bunlar iki tane Anladık arkadaşlar. Bu inşallah anlaşılmıştır. Diğer bir şey. dedi ki Allah-u Teala Zümer Suresi 60, 67. ayette Diyor ki <gülüyor> İşte o gün kıyamet günü işte Sema var. Yedi kat sema Allah'ın sağ elinde ne olacak? Dürülecek. Allah onları dürecek. Bakın Yani bizler Allah-u Teala'nın bu sıfatlarını Öğrenirken her derste söylediğimiz gibi Amacımız sadece ee, Böyle Allah'ın Evet iki el de vardır, iki göz de vardır diyerek Geçmek değil. Yüce Allah'ın azametini De anlayabilmek. Yani düşünün gök diye üzerimizde gördüğümüz o yedi kattan oluşan. Tamam mı? Bugün için e, hakikati tam anlamıyla bilinemeyen bu dev muazzam e, kainatın bir parçası olan bu yedi kat sema Allah'ın kıyamet sağ elinde ne olacak dürülecek arkadaşlar. Yani bu kadar küçük bu yedi kat sema. Bu kadar küçük. Ki biliyorsunuz hadiste ne diyor? Bir katın diğer katı olan büyüklüğün ölçüsünü anlatırken Aleyhisselam diyor ki aradaki mesafe ney? 500. 500, 500 yıl yani 500 yılda katıldığında ve onların en, en büyüğü olan kürsü var Allah'ın kürsüsü onun semalara, yedi kata olan üstünlüğü diyor ki boş bir arazide düşünün arkadaşlar boş bir çöl düşünün veya pikniğe gittiğinde boş bir arazi düşünün orada yere atılmış bir halka yani o boş arazideki o halkaya olan o arazinin büyüklüğü gibi o kürsünün o yedi kata olan ney var? büyüklüğü var yani Şu anda böyle çizebileceğiniz bir, anlayabileceğiniz bu manada büyüklüğünü ölçebileceğiniz bir ölçü aleti yok. İşte bütün bu büyüklüğüne rağmen, işte bu ışık, ışık hızıyla giden uçakların olmakla rağmen bakıyorsunuz, yani istediği kadar gitsin, yani bir yere varamıyor yani. Çünkü gidiyor yani. İşte ama allah hala Teala bu yedi kat zemai ne yapacak kıyamasını? Yani sağ, sağıyla duracak, Dürecek böyle böyle, dürecek. Başka bir hadisinde diyor ki, <gülüyor> sahih-i rivayet ettiği hadiste allah Teala diyor sonra yani kıyamet kopunca gökyüzünü dürdükten sonra aradil soluyla da yedi kat yeri dürücek. Yani yedi kat yer. Katmanları da yerin yani soluyla yeri dürücek. Şimdi bir ayette sağı var ve hadiste solu var. Başka bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah'ın iki eli sağdır diyor. Allah'ın iki eli de sağdır. Şimdi bu ayet ve hadisleri birbiriyle anladığımız zaman nasıl anlamamız gerekiyor? Allah'ın solu var diyecek miyiz? Yoksa iki eli de hadiste geldiği gibi sağdır mı diyeceğiz? Yoksa ayrı bir yorum mu getireceğiz? Alimlerin ayrı bir şeyini mi getireceğiz? Bunu kim söyleyecek bize? Bir söyleyecek abi? İki el de sağdır derken yani Hı -hı. iki el de açık güçlüdür. Bir. Temizdir, yani o aşırı. yani bir eksikliği yok. Yoktur. Yani, çünkü ne demek ya? İnsanda normalde sağ, sağ elini kullanıyorsun. Sol eli genelde nedir? Zayıptır. Yazamaz, kaldıramaz, yumruk atamaz. Futbolda da mesela öyle sağ sol ayak mesela. Nedir? İnsanda bu sol za, zafiyeti ifade eder. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın iki eli de sağdır derken dediğin nedir? İki eli de sağ gibi yani güçlüdür, <gülüyor> temizdir, paktır, eksiksizdir, ikram sahibidir.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 ellerimizle yarattığımız o hayvanları, o hayvanları görmezler mi? Zira onlar bu hayvanlara ne olmuştur? Malik olmuştur, sahip olmuşlardır. Şimdi ellerimiz diyor, ellerimizle yarattığımız hayvanlar diyor. Bir hadis söyledik. Allah-u Teala sadece üç şeyi yapmış? Eliyle direkt e, temas ederek yaratmış ve yazmış. Üç şey var. Onları o üç şeyin diğer insanlara ve diğer olan e, Başka şeyleri o üstünlüğü. Birisi ne arkadaşlar bunun? Adem. Adem aleyhisselam Allah eliyle yaratmış. İkincisi? Evren. Tevrat'ı neyle yazmış? Evren. Elle yazmış. Tevrat'ı kendi eliyle yazmış. Üçüncüsü? Adem. Cenneti, adın cennetini kendi eliyle yapmış, yaratmış. Yani direkt kendi eliyle. Bu üç şey. Ama şimdi ayette diyor ki ellerimizle yarattığımız Hayvanlar diyor. Şimdi biz bu şüpheleri geçen hafta söylerken şunu söyledik dedi ki, akidemizi çok iyi öğrenmemiz lazım, Rabbimizi çok iyi tanımamız lazım. Rabbimizi tanıdıktan sonra, bazı kafaları kafası karışık olan felsefe okuyup, Yunan felsefesi, okuyup, böyle çomak sokmak isteyen, karma insan isteyen insanların bazı şüpheleriyle ne yapabiliriz? Karşınıza ne alıyoruz? Diyebilir ki, Şaban Hoca, gel bakalım. Senin akidene itikadına göre, Allah sana bir şey eliyle yaratmış. Tamam. Ama bak ayette Yaşı her gün okuyor ölüler diyecek bize Pilaççıya <gülüyor> Şurayı kapatalım, sıcak oldu, uyumaya başlayalım herkes Ellerimizle diyor yani Alsa hayvanları belliyle yaratmış Allah kahla Sen demek ki gel TV'le gidelim hep beraber Elinden maksat ne diyelim? Kudret. Kudret. Kudreti diyelim. Nasıl yapabiliriz? Evet, İlker? Burada umlama ve tahsil var hocam Tamam. Umlama ve tahsil. Başka? Ama bu şüphenin cevabı bu değil. Başka Ömer Kadir'den başka evet. Tekay. <gülüyor> bu da değil, hayır. Şimdi <gülüyor> elleri özüyle erken hayalıyla hüküme bile bu elleriyle şeklinde hesabelerle Şimdi dedik ki, evet Hasan Hasan, Hasan, hayır, Hasan yaklaştı. Kadir sen söyle bakalım. Hmm. Burada O üç ayette özel bir kullanım var Arapça harf olan e, bi harfi ciriyle kul yani evet. kullanılıyor. Yani bakın bi harfi ciri yani Allah eliyle direkt yarattı. Ne diyor ayette? Ma <mâ> menake sana mani engel olan ne? En test suda lima halaktu biye de yiye biye ellerimle direkt elimle yani. iki elimle direkt bi direkt iki elime. diyor. Sadece derken. alakası hadiste de. Ketebet, Tevratet, Biyediyi. Tevrat'ı ne yaptı? Direkt eliyle yarattı. Adin cennetini, Biyediyi. Direkt eliyle ne yaptı? Yarattı. Ama bu ayette ne diyor? Eydina, ellerimizle. Şimdi Arapça'da şöyle bir kullanım var. Şöyle bir kullanım var. Hatta Türkçeleri belki bu geçmiştir. O da şu Arapça'yı kullanım. Diyor ki Allah-u Teala mesela Rum Suresi'nde yeryüzünde, karada ve yeryüzünde fesat, bozgunculuk insanların elleriyle yaptıklarından ne yaptı? Yayıldı, çoğaldı. Başka bir ayette diyor ki size bir musibet isabet ettiği zaman, başınıza bir bela geldiği zaman, bilin ki bu nedendir? Ellerinizin kazandıklarından dolayıdır. Elinizle eşittiklerinizden dolayıdır. Şimdi bu ayete göre bir adam eliyle günah değil de mesela gözüyle, diliyle, Ayayla, günah işlemiş olsa, kalbiyle günah işlemiş olsa, bu ayet onu kapsar mı, kapsamaz mı? Kapsarım. Kapsarım. Ama ayet diyor ki ellerinizle diyor. Yani direkt ellerinizle manası burada yok, Mecaz tamam mı? veriyoruz burada? Bu nedir? Direkt ellerle değil. Yani el ona ne olmuş? Sonuçta bir vesile olmuş. Sonuçta ona el vesile olmuş, emretmiş. Yani direkt elle manası bu ayetlerde yok. ne var arkadaşlar? Ellerimizle yarattığımız dediği o hayvanlar yani biz ne yaptık onu? Emrettik. O manada. Direkt elimizle ne yapmadık? Yaratmadık. Yaratmadık. Direkt elimizle yaptık manası ne yapmıyor gayet? İçermiyor. Evet bunları sükrettikten sonra Rabbimizin bugün yine zati sıfatlarından. Zati haberi. Ne demek zati sıfatları arkadaşlar? Biz sıfatları ikiye ayırdık. Zati ve fiili sıfatlar. Zati ve fiili. Neydi arkadaşlar zati sıfatları? Ne demek yani zati sıfat? Her zaman olan, özellik. Her zaman zatıyla beraber olan, zatından ayrılmayan sıfatlar. Ve insanda da böyle bir şey vardır mesela. Ee, insanın görme sıfatı, duyma sıfatı her zaman insandadır yani o manada. Allah'ın zatından ne olmaz bu sıfatlar? Ayrılmak, ayrılmaz. ayrılmak. Şey gibi mesela allah Teala'nın yüzü gibi, iki eli gibi allah Teala'nın bu sıfatları. Tam biri olma sıfatı gibi. Ama fiili sıfatlar vardı. Fiili sıfatlar Allah o sıfatlara var, diledi, diledi. Dilediği zaman yapar. İnsan da böyle. Mesela i̇nsanın uyuma sıfatı. İnsan yemreza uyuyor mu? İnsanlar böyle bu nasıl bir sıfattır? Hicayken, yani. Fiili sıfatta. Yani fiilidir. Fiil yani dilediği zaman uyur. veya dilediği zaman yani kendisi. İşte yani Allah Teala ya Allah bana benziyoruz tabii. tabi örneği verirken bunu daha iyi anlamamız için söylüyoruz. Allah da sıfatları içeirler. Zati her zaman zatıyla birlikte olan. sıfatında olan sıfatları silerek fiil. Allah'ın iki eli zati midir, fiili midir? Bakın <gülüyor> Allah bazen iki elli, bazen iki elsiz. Olmaz. Olmaz. Zati. Değil mi? Zati sıfatlardan bir diğerde bugün alacağımız Allah Teala'nın neyi olması arkadaşlar? Gözünün. Gözünün olmaz. Rabbimizin yine diğer derslerde söylediğimiz gibi kendine layık bir şekilde keyfiyetini bilmediğimiz Ancak bize bunu haber verdiği neyi var? İki adet gözü var. Hani sürekli söylüyor musun derslerde? Bu nasıl Allah Allah? Yani ilk defa duyuyoruz gibilerden. Veya da ya işte bu Allah'ın iki gözü var dersek onu insana benzetmiş olmaz mıyız? Gibi şüpheleri şeytan kafanıza verdiği andan itibaren siz ona ne diyeceksiniz? Evet. Bu derslerin eskinde bunu söylüyoruz. Diyoruz ki şeytan şeytanla artık mücadele edebilecek İnşallah bir altyapı ilme sahiliz. Sırf ki şeytan. Bu Allah ki sözü en doğru olandır. Sözü en güzel olandır. Hitap ettiği zaman bize hitap ettiği ayetlerde ve peygamberinin bize hitap ettiği hadislerinde kendisinin iki tane göze sahip olduğunu ne bize? Bildiriyor. İki tane gözünün olduğunu bildiriyor. Nasıl ki bize kendisinin bir zatının olduğunu bir zatının olduğunu zat. nasıl ki kendisinin Işık duyduğunu bize bildiriyor. Ama biz bunların hakikatini, keyfesini bilmiyoruz. Aynı şekilde gözünün de olduğunu bildirmesi, elinin de olduğunu bildirmesine iman ederiz. Hakikatini, keyfesini ne yapmayız bunun? Ama manasını ne yaparız biz bunun? Biliriz. Dediğimiz gibi biz bu sıfatların manasını öğrendiğimiz zaman, bildiğimiz zaman, ispat ettiğimiz zaman, sadece kitaplarda böyle akide olarak kalması bakımından değil. Bunun için öğrenmiyoruz bunu. İmanımız atması lazım. Rabbimizi tanıyarak, İnsanın yolda yürüyüşü değişmesi lazım. Dünyaya bakış açısı değişmesi lazım. Yani düşünün. Yani şu çok muazzam gördüğünüz yeryüzünün kıymeti ne? Allah katında Dürücek. Yani bu sıfatların etkisi ne olacak bizde arkadaşlar? Ortaya çıkacak. Dedim ki Rabbimiz aslında üstünde. Kontrol, takip. tam? Görüyor ve gözleriyle. Nasıl bakın bir kontrol var. Yani sen kendini hiçbir zaman yalnız ne yapamazsın? Hissedemezsin. Hazanderes kontrol altında meseleler. İşte bu sıfatlardan bir tanesi de Rabbimizin içi gözünün olması. Yine el bahsinde, el konusunda geçtiği üzere, el bahsinde, el konusunda geçtiği üzere ayetlerin bazı ayetlerin bazılarında tek göz şeklinde geliyor. Bazısında çoğul gözlerimiz gibi geliyor. Hadiste de ne olarak geliyor? Deccal. Deccal nedir arkadaşlar? Deccal'in Tek gözü, siliktir, Tek gözü siliktir, kördür. Tek gözü kurumuş üzüm gibi Dışta kalmıştır böyle yani. Siliktir, göremez. Ama Rabbinizin iki gözlü. gözü de görür. iki gözlüne de değildir. Tek yani ikisi gözü, gözü de görür. Tek gözü, değil. siliktir, Tek gözü silik değildir. Değil Biliyorsunuz Deccal arkadaşlar, kıyamet alametlerinden büyük bir alamet. İnsanların çoğunu yoldan çıkarabilecek kerametlere, mucizelere üstü harikulade olaylara sahip. Zaten bu hadis, bazıları bu hadisi böyle okuyup geçebilir. Mesela ki, ya ne alakası var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam niye bahsediyor ki, işte tek gözü kör. kör, Rabbimizin ise değildir. Yani iki gözle sağlamdır. Yani bunu söylemenin ne anlamı var diye düşündüğün zaman ne çıkıyor? Biliyor, musun? biliyor musunuz arkadaşlar? Rabbimiz bunu niye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu niye haber veriyor biliyor musunuz? Çünkü Deccal denen o şerli yaratığın Öyle bir fitnesi olacak ki bazı insanlar onu ne zannedecek? Allah, Allah zannedecek. İlah zannedecek. Niye? Allah zannedecek ona her kulade insanların imtihan edilmesi için ne şey yapmış? Bazı özellikler vermiş. Onun da cenneti var, onun da zehennemi var, ateşi var. Yeryüzünü kısa sürede ne yapacak? Kat edecek. Ya gökyüzüne yağdır edecek, yağacak. Yani onun için hani bazıları kerametlerin peşinden koşup gidiyor ya Allah muhafaza belki decali ne yapacak? Karikatının silikletini <gülüyor> en sonu alimlerinden sayabilecek. veya Allah sayabilecek. Çünkü niye karşıda büyük bir kerametler olağanüstü olaylarla zincir görecek? Ama Allah Resulullah Aleyhisselam bize diyor ki, her peygamber ümmetini bu deccalden ne yapmıştır? Sakındırıp korkutmuş, uyarmıştır. Ben de sizi diyor en fazla deccalden sakındıran bir peygamberim. Ve bize öğretiyor? Her namazda selam vermeden önce Dört şeyden Allah'a sığınmamızı. O dört şeyden bir tanesi ne arkadaşlar? Deccal'in fikmesinden. Bunu biz ezberledik. Müslüm Müslüm kitabında var. Namazlarınızda bunu ne yapın inşallah? Okuyup ezberleyin. İşte diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Deccal'in tek gözü nedir? Deccal'in tek gözü silik çirik. Allah Rabbiniz'in değildir. Yani ne demek ki? iki gözü de? Görür. İki gözü de vardır. Şunu ayetlere görelim. Diyor ki faatte vasbir li hukmi rabbike hani kimseye kitap yokmuş fotoğraf çekedik bizhalbir acaba vasbir li hukmi rabbike rabbinin hükmüne sabret bu hitap kime Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam sen işçen de görüyorsun evlet görüyorsun sen rabbinin hükmüne sabret bizim gözlerimizin önündesin gözlerimizin önündesin diyor gözlerimizdesin Gözümüzdeki takip ediyoruz. ben ne diyor? Gözlerimiz. Burada birat ehli, maturidiler, eşariler, mutezileler, zehmiler bu gözlerimizden maksat yani korumamız diyor ve gözünü atmıyorlar. Kabul, kabul etmiyorlar. etmiyorlar. Ehli i Sünnet diyor ki, gözlerimiz kelimesi evet. Dilde böyle bir kullanım vardır. Sen benim gözümün önündesin dediğin zaman gözümde önündesin dediğin zaman bunlar ne anlaşılır? Benim kontrolümdesin, korumamdasın. Bunun anlaşılmasıyla birlikte bunun anlaşılmasıyla birlikte ehli sünnet bunu bu manayı vermekle birlikte Allah'ın gözünün olduğunu ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani idat ehliyse ne yapıyor? Sadece bunun manası nedir diyor? Sen bizim korumamızdasın, kontrolümüzdesin. Ama Allah'ın gözü yoktur diyor. Hikar ediyor. Orada. Ama ehli i sünnetin inanmış olduğu akide prensiplerinden bir tanesi de Allah-u Teala'nın kendine layık Peki bu PV'ye girer mi? Ya yani Allahu Teala sen bizim gözlerimizdesin, gözümüzün önündesin. Ayetini Allahu Teala'nın gözünün olduğunu kabul etmemizle birlikte, gözünün olduğunu kabul etmemizle birlikte bunun bunun manasının, Selef çünkü öyle o manayı veriyor. Bunun manasının korumamız ve gözetimimiz altında manası olarak vermek tevire girer mi arkadaşlar? Girer. Ev ile girmez. Niye girmez be ev ile? Çünkü burada gösterilmezse iptal edilmiş olmuyor. İptal edilmiş olmuyor ama farklı bir mana var. Yani bu verilen mana onun gerektirdiği bir manadır. Mesela ev dediğimiz zaman ev. Evi biz kapılarla, pencerelerle tarif ettiğimiz zaman teybir etmiş olur muyuz? Olmayız. çünkü her evde ne vardır? Olur. Kapı vardır. Buna... İçe, yani, o, o ev kelimesinin içerdiği mana diyoruz. Biz evin varlığını kabul ediyoruz. Evin ev vardır. Ne yapıyoruz? E, evin söylerken diyoruz ki ev kapıları, pencereleri, duvarları olan işte, duvardır. kapıdır, penceredir. Sana göre evin nedir? Kapıdır, penceredir. Biz bunu yaparak evi sevinmettik, etmedik. Evin içerdiği, evin ev kelimesinin içerdiği manalardan bir manayla ne yaptık? şey. İşte, göz kelimesinin Arapça'da, Arapça'da İçeride mana mana budur. Buna ne arkadaşlar? İçerik manası, tazammun manası. Yani. O kelime onu ne yapar? Tazammun eder. da altında, içinde ne yapar? Kapsar o kelime onu. Tamam mı? Hayırdır bakanlılar. Aynı ne gibi mesela? Ev nedir diye sorduğumuz zaman, ev ne dediğimiz zaman? Ev ustadır desek. tevil olur mu arkadaşlar? Ev ustadır. Olur. olmaz niye olmazlar arkadaşlar ha, ev, evin olması için ne gerek zaten şey, işte yani o, o her dilde bu vardır o kelime yani o ev ne ev olan o şeyin var olabilmesi için ustanın da ne olması gerek Olması gerek biz ustalar derken ne yaptık evi neyleri şey yaptık manasını verdik evin onsuz olamayacağı. bir şeyle manası vardır. Bu dilin kendi şeyidir. Ee, aslında vardır. Yani biz bir kelimeye üç şekilde mana üç şekilde mana e, verebiliriz. Üç şekilde mana verebiliriz. Bir buna tetabuk deniyor. Tetabuk. Ev nedir? <gülüyor> Evdir. Her şeyine düşüne girilir, oturur. İlk mana tetabuk diyoruz. Yani o kelimenin geldiği eşittir manası. Tabuk. <gülüyor> Tam mutabık oluyor ona. İki, tazammun diyoruz. Tazammun, yani içerdiği mana. Yani ev, nedir? İşte pencere, kapı, perde. Bu, bu, bu, evin direkt kendisi değil ama evin içerdiği bir ne? Mana. Bunlar tazammun manası. Üç, iltizam, yani gerekli olan. Ev dediğimiz zaman, usta, eve usta dediğimiz zaman, evet, usta, usta eşittir ev değil. Ama evin var olabilmesi için ne gerek? Usta gerek. Şimdi Allah diyor ki sen bizim hükmümüze sabret, Zira sen bizim gözlerimizdesin, gözlerimizin önündesin. İşte bunun manası sen bizim koru, korumamız altındasın, gözetimimiz altındasın dediğimiz zaman biz ne yapmış olduk? Önce gözü kabul ettik, ev dedik. Evet. Er. Sonra gözün manalarından bir tanesi olan bir şey söyledik. O da ne? Görme, kontrol etme, takip etme. Kontrolünü alma. Tamam. Buna da ne diyoruz biz arkadaşlar? Tezammun. Yani i̇çerdiği mana. Zımnında içinde olan mana. Yoksa biz bunu tevil etmek ne deriz? Matur, Eşerler gibi deriz ki Allah'ın gözü yoktur. Bu ayetten maksat nedir? Korumak, kontra gözetmek. etmek. Ama biz ne yapıyoruz? Gözün, Allah'tan'ın gözü vardır. Kendine. Kendine layık bir şekilde. Keyfiyetini bilmeyiz. Bunun içer göz manasının içerdiği manada nedir? Sen bizim kontrolümüzdesin, Korumazız. korumamızdesin. Yani benden kaçamazsın. Biz kul olarak bu. Allah Rabbimizin o görme sıfatını, içi göz sıfatını kabul ettiğimiz anlıyoruz arkadaşlar. Yani sen istediğin kadar gizli ol. İstediğin kadar e, evinin içinde tek başına kal. Ayetleri biraz sonra gelecek. Allah-u Teala seni ne yapmakta? O gözleriyle görmekte. Çünkü allah Teala'nın bütün sıfatları nedir? Noksansızdır arkadaşlar. Şimdi biz bu duvarın arkasındakini göremiyoruz. Ama Rabbimiz Rabbimiz halinde diyor ki karanlık bir günde karanlık bir gecede pardon karanlık bir gecede denizin dibinde denizin dibinde, denizin karatısı var kapalı bir havada denizin dibindeki en ufak şeyi dahi ne var? Allah görürüz. Ve acılar ki kara bir taşın üstünde kara bir karıncanın ayak izlerini dahi Görüyoruz. Bu kadar yüz bir, muhteşem bir, eksiksiz bir görme ve göz sıfatına saygıcı Rabbimiz. Onun için şöyle insanın kendine gelip bir silkinmesi lazım. Ne oluyor? Yani tam belki gören yok gibi hissediyoruz ama yani bu görme sıfatı öyle mükemmel bir sıfat ki Rabbimizin o sıfatı. Yani şöyle herkes kendine gelip bir titreyip kontrol etsin düşünsün. Yani kaçmak yok. O kara taşın üzerindeki o kara şeyin karıncanın ayak izlerini gören Rabbimiz bizleri ne yapmakta? Haylain'i görmekte. Çift gözüyle görmekte. Diyor ki diğer ayette Nuh'tan bahsediyor. <Gülüyor> وَحَمَلْنَاهُ عَلٰى ذَاتِ الْوَاحِ Nuh'u biz ne yaptık? İşte, Tahta levhalar üzerinde taşıdık. Ve dusur. Dusur çivi demek. Çiviler. Yani çivilerle çakılmış tahtalarda. Yani ne, neyde taşıdık? Gemide. Gemide, gemide. gemide taşıdık. Bu gemi nasıl, ne yapıyoruz bu gemi? Tezri, gidiyordu bu gemi. Bir İ'a'yunina. Bu gemi bizim gözümüzün önünde, kontrolümüzde, korumamızla gitti. Çünkü arkadaşlar Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gelen azabı yine bu ayetin başı anlatıyor. Ayetin başında diyor ki Allah-u Teala. Ve seccernel arda Yani gökten yağmur yağıyor. Ardaktan boşanırcasına. Yerden de fışkırıyor arkadaşlar pınarlar. Şunun böyle her taraftan Yani su alıyor. <gülüyor> yani bazen böyle oluyor. Depo filan patlıyor her taraftan. Su fışkırmaya başlıyor. Yeryüzünün öyle bir hal aldığını düşünüyor arkadaşlar. Ve fezzerrel arda uyûne. Feltekal mâ'u kad Daha önceden takdir edilmiş bir şekilde. O iki su gökten ve Ne yaptı? Bir araya geldi birleşti. Sonra Nuh aleyhisselam ile geçenler. işte sen ne yapıyorsun kardeşim burada dağın tepesinde. kurak olan bir yerde. Ne gemisi yapıyorsun? Diye dalgı geçenler anlıyorlar çünkü Allah'ın azabı ne yaptı geldi bakın Allah peygamberlerini de nasıl imtihan edeceksiniz zor bir şey. ya yani bunu da göz önünde bulundurun düşünün Allah size bugün bugün de mesela biz imtihan olmuyoruz bizden Allah tabi bazı şeyler istiyor bazı haramları işlemememizi istiyor mesela Allah Rasul diyor sakınızıza kanıyor şimdi toplum diyor ki bize ya bu çağda da böyle bir şey olur mu kardeşim yani nerede yaşıyorsun sen yani böyle böyle bir bit var pira var şey var yani kepek var ne diyorsun? Sen? Bu imtihan. Bakın Nuh Aleyhisselam peyg Allah'ın peygamberi olmasına Allah onu bile imtihan etmiş. Düşünün yani Konya'da veya İç Anadolu'da bir yerde Allah'ın bir insanı gemi yapmakla imtihan ettiğini düşünün. Yap diyor Allah'a sonra. Ne yap? O, o demiyor ya yani ne gerek var? Diyeyim, Antalya'da yapayım, Antakya'da yapayım, deniz falan. Yok. Kurak bir yerde yapsın. İmtihanın senin bu. Ne yapıyor Nuh Aleyhisselam? yapıyorum. İmtihanı. İmtihanın buysa tamam. Aynı şekilde Meryem aleyhisselam, İsa aleyhisselamın annesi. Allah neyle imtihan ediyor? Düşünün. Namuslu bir kadın olmaktan rağmen Allah ol diyor. Babasız bir şekilde hamile oluyor. İnsanların arasına çıkmaktan utanıyor. Başta korkuyor. Yani peygamberlerin imtihanı daha ağır. Sonra ne diyor? Hadiste aleyhisselam sonra peygamberlere en çok benzeyenler. Şimdi imtihanı olur. Onlara benzeyen, onlar gibi yaşamak isteyenlerin de imtihanı olur ağır olur. İşte Nuh, levhalar ve dusur, tivilerle yapılmış, takılmış gemide gidiyor. tezi bir ayun bu gemi ne yapıyor arkadaşlar? Gözlerimizin önünde gidiyor. Yani bizlerden göz Rabbimizin kendine layık neyi var? Gözleri var. Onun kontrolünde, onun korumasından ne yapıyor bu? Gidiyor. Diğer bir ayette diyor ki Musa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Bu al-qayt bu minni. Ben ne yaptım? Senin adına kendi katımdan bir muhabbet verdim sana. İnsanlar seni sesin diye. Musa ile falan düşünün. Bu da başka bir imtihan. Bir peygamber imtihan. Annesine diyor ki çıkar onu şeye nehre bırak. Tabuta koy. Düşmanı olacak adam Firavun onun evine götürüyor kayığı. O şeyi tabutu. O alıyor. Allah muhabbet verdim diyor. Senin adına muhabbet yaydım. Firavun dahi ne yapıyor Musa'yı? Evet. Halbuki şehirdeki, Mısır'daki Bütün küçük çocuklar neyle meydiyor, Öldürmek. Ama o çocuğu ne yapıyor? Sonra aynı sevgiyi İsrail oğullarına veriyor. Düşünün, hepsi seviyor, Musa'lı. Niye seviyor? Çünkü Allah eğer onların kalbine bu sevgiyi vermese vermez. Sonra diyor ki, Vali Tusna'a Ala ne olasın diye, Sira benim gözümün önünde, gözlerimin önünde tek gözümün önünde, diyor. gözümün önünde ne yapasın? Büyüyesin. Yetişesin diye. Yani seni küçükken aldık, silahına götürdük. Bir muhabbet yaydı <gülüyor> senin adına. Ne diye yaptık bunu? Kontrolümüzde, gözetimimizde ne yapasın diye? Büyüyesin. Yetişesin diye. Burada da aynı kelimesi tekir geldi. El kelimesinde söylediğimiz gibi burada da aynı şeyi ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Rabbimizin göz sıfatından sonra biliyoruz. Rabbimiz'in görme sıfatı da hangi sıfatıyla gerçekleşiyor? O iki göz sıfatıyla gerçekleşiyor. Kendine ait olan iki göz sıfatıyla gerçekleşiyor. Bu iki sıfatı bitirdikten sonra Rabbimiz'in işitme sıfatına geliyor arkadaşlar. Rabbimiz işitir. Demin ki verdiğimiz örneğin aynısını söylüyoruz. Yani yeryüzü kara bir taşın üzerinde yürüyen karıncanın ayak sesini dahi Rabbimiz ne haber? İşitir. Bakın yeryüzünde şu kuzrete, şu güce bakın. Bakın sayısını bilemediğimiz kadar mahlukat var. Her birinin bırakın mahlukatı insanlara ele alalım. 5 milyar insan var. 5 milyar. Bunların binlerce, milyonlarca kullandığı dil var. Her biri, her dakika, her saniye konuşmakta. Ve bunların hepsini Yüce Rabbimiz ne yapmakta arkadaşlar? Evet. Duyup, duymakta, duymak ayrı bir şey. Şimdi sen ne duyuyorsun. Sokakta çık, 150 çeşit farklı ses duyarsın. Kamyon sesi, bilmem ne sesi. Ama onları algılayabiliyorsun. Algıladığın belki bir ya da Ama Allah, Allah ne yapıyor arkadaşlar o milyonlarca sesin hepsini algılayıp anlıyor ve anladıktan sonra onların günah da cezasını sevap da karşılığını veriyor. Düşünün kudrete bakın arkadaşlar. Şimdi bugün biz gerçek Tolga'ya üç kişi ayrı ayrı konuşsak aynı anda. Hiçbirimizi namaz takip edemez. Birimiz ancak belki kafası karışır. Bakın milyarlarca insan elini açıp Rabbine dua ediyor. Her biri ayrı bir şey ve ayrı bir dilde dua ediyor. Ama öyle bir kudret, öyle bir işitme kudreti sıfatı var ki Rabbimizin o sıfat öyle büyük bir sıfat ki karıştırmadan hepsini anlayarak onun ne yapıyor karşılığını duyuyor. İşte bu ayetlerden bir tanesi de şu Elf Sabit sahabe hanımına zihar yapıyor. Zihar. Nedir arkadaşlar zihar? Hanımlar diyor ki sen diyor sırtın annen Senin sırtın bana annemin sırtı gibidir. Yani artık ben seni annem gibi görüyorum. Yani bana karşı böyle hiçbir şeyin yok. Yani tazibelin yok, çekiciliğin yok diye böyle bir ağır laf söylüyor. İslam'ın ilk geldiği dönemde bu söz, kadını yapmaktır? Boşamak üstündeydi. Yani bunu söylediğin zaman kadın senden ne oluyor arkadaşlar? Boşanmış oluyor. Kadın, Ersin bin Sabit hanımına bunu söylüyor. Hanımı geliyor. Hanımı geliyor. Ben adı havle Havule bin Peygamberimize geliyor. Diyor: ki Allah'ın Resulü. Çocukları ona verirsek kaybolur, giderler. Bana verirsek fakir garibanlıktan giderler. Çocuklarla alakalı üzülüyor. Yani geliyor, bunun bir artık Allah Allah bununla ilgili bir yeni hüküm ya indirmeyecek mi gibisinden böyle bir talep ben. Peygamberimize gelip fısıldıyor. Tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını biliyorsunuz mütevazi. Yani bugün yaşanmış olduğumuz evler. O dönemin saraylarından daha lüks. Ama buna rağmen hala şikayetteyiz arkadaşlar. Yani evimiz güzel, bildiği değiştirmek istiyoruz, hoş değiliz, dar, küçük. 180 80 metre, 100 metre kadar evde oturuyoruz. Hala şikayet. Aleykümselatü vesselamın arkadaşlar şöyle 4 metreye 4 metre tahminen yani. Bir oda. Çatısı yok. Kurmalıklarla şey olmuş. Kaplanmış. Kadın oraya geliyor eve. Evin, odanın yani. O da, ev dediğimiz yer mutfakta orası, banyoda orası. Banyo yapacak. Perdeyi çekiyorlar, bir Yer toprak zaten. Düşünün böyle bir ne var? Ee, dünyadan Allah'ın vermediği bir nasipsizlik var bu manada. Ama öbür tarafta onun karşılığı yüz. Ama biz bize bu veriliyorsa güzel. Elhamdülillah hamd edip kullanacağız. Bizden veriyoruz. Yani bu, bu, bu dönemde gidelim çadırda yaşayalım. Ama şikayetçi olmamak lazım. Hamd etmek lazım. Elhamdülillah. Rabbim hamd olsun. <gülüyor> Sokakta yatan insanlar da var diyelim Kadın geliyor odanın köşesinde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 Bütün eksikliklerden noksanır. Ben bir odanın öbür ucundayım. Duyamıyorum o kadını. Yani yan yana zaman hemen fısıldıyor. Ama 7 kat göğün üzerinden Allah ne yapıyor kadın kadını açarsak duyuyor. Düşünün işte sizden. Yani bugün belki kendi kendine içinden geçirerek veya yanındakine fısıldayarak söylediğim bir şeyin duyulmayacağını Allah tarafından fark edilmeyeceğini belki zannedebilirsiniz ama öyle bir işitmeye sahip bu yaratıcı, bu ilah öyle bir E, işitme kudretine, işitme sıfatına sahip ki büyüklüğünü tahmin edebileceğimiz, keyifiyetini bilemediğimiz bir <gülüyor> sonra Allah-u Teala ayet indiriyor hemen ne diyor hanımlarıyla zihar yapanların cezası şudur artık tamam boşanman bitti yani boşanma hükmü iptal olur. nedir? diyor adam ne yapacak hanımına dokunmadan önce bir köle <gülüyor> azal edecek köle bulamazsa ne yapacak arkadaşlar oruç, oruç tutacak 60 gün 5-5'e Beş tıktık. Hikaye yani. Ona da güce etmezse ne yapacak? Fakir doyuracak. Yani bir süküm biraz ne oluyor arkadaşlar? Farkiliyor, yumuşuyor. Tabi o da oradan böyle ee, şey olarak çıkıyor. Buradaki de bizim anlayacağımız şey ne arkadaşlar? Allah onu ne yapıyor? قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلًا لَلَّكِي تُجَادِلُكَ Fi Zawjiha جِهَا وَتَشْتَكِ إِلَى اللّٰهِ Allah işitti, duydu. Ve diyor, وَيَسْمَعُوا تَحَابُرَكُمْ Allah ikinizin konuşmasını duyuyor diyor, haber veriyor. Peygamber aleyh E düşünün ki bu toplumda yaşamış sahabeyi düşünün onları düşünün böyle bir olay yaşanmış ondan sonra ayet inmiş o ayeti görmüşler Allah'ın kudreti peygamberin Allah katındaki makamı kendilerinin Allah katındaki değeri Allah onları düşünün dünyalarca insanlar için de seçip o sahnede rol almak için o anı yaşamak için seçmiş koyun ne büyük bir ee, nimet Aa, bugün bugün birçok serseri soytarı bu sahabelerde ne yapabilmekte Dil uzatabilmekte Onlardan da ne yapmak gerekiyor? Uzat durmak gerekiyor Allah-u Teala'nın işitmesi, temi'a İşitme sıfatı Allah-u iki manada kullanılıyor İki manada akirde de bu şekilde Birincisi Allah'ın ne yapması? Duyulabilecek olan her şeyi Duyup onu Anlaması, duyma da tek başına yeterli değil Vallahi. İkinci manası Arkadaşlar O duyulan şeye icabet etme. Yani mesela diyor ki okuyordan kalkefen ne diyoruz? Semi <gülüyor> Allahu. Allah ne yaptı? Semi Allahu. İdâbet etti. Limen <gülüyor> hamide. Kendine ne bana? <yapana? gülüyor> Ham dedene, kendini övene. Kendini sena edene Allah ne yaptı bakın namaz yani namaz kılarken bu şu kılmak lazım. Ama şimdi bizim namazda olmuş. Prosedür ezbere.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 Son Allah'ın işitmesi yani duyulabilecek olan şeyleri algılayıp duyması saklı manalarda kullanılıyor. Mesela ben duyuyorum. Ha, ne var burada arkadaşlar? Tehdit var. Tehdit var. Bazı ne var arkadaşlar? Destek, teyit. Şimdi gelecek ayetlerdi. Diyor ki diğer ayette "Lekad semi'a Allahu kavlallazina kalu inna Allah fakirun ve nahnu aghnia" Allah Biz zenginiz. Allah fakir diyenlerin sözünü işitti. Yahudiler, Yahudiler, Kur'an-ı Kerim'deki ayeti duyuyorlar. Ayette diyor ki allah bana, Teala من ذا kardan يُقْرِضُ Kim Allah'a güzel bir borç verirse, kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah onun aradığı onu kat kat arttırır. Kat kat arttırır. Yahudiler diyor ki bak diyor Allah diyor fakir, borç diyor. Son, ayette çünkü Allah'a kim borç verirse. Hemen Allah-u Teala diyor ki لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ترى ما كليه؟ الزنين إن الله فقير ستربيان الذين الله بوصيونه ناقضه؟ شو بده؟ شو بده؟ شو yani? شو tehdit. Bakın yani hemen cevap geliyor. Tehdit var. بده؟ شو بده؟ شو بده؟ شو بده؟ شو بده؟ شو بده؟ Allah بده؟ شو بده؟ شو بده؟ شو بده؟ شو kardı verirse Allah onun vermiş olduğu kardını borcunu ne yapacak? Ona kat kat karşılığıyla verecek. Yoksa Allah-u Teala'nın buna bir ihtiyacı yok. Diyar ayeti diyor ki اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ صِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ Onlar zannediyorlar mı ki biz onların sırrını... Ne demek sır arkadaşlar sır? İki <gülüyor> kişi arasında konuşsan sır. Bak bir sır veriyorum ha. Onların sırlarını ve necvâhul. Necvâ ne yakalıyor? Necvâh fısıldama. Yani toplum burada oturmuş ve üç kişi olduğunu düşünün burada. Biz i̇kimiz bundan ne yapıyoruz? Fısıldıyoruz. Sır değil. ya yani onun duymaması istediğiniz bir şeyi yavaş konuşuyor. Buna da necvâ deniyor. Sır daha girdi. Çocuğum kimseye söyleme. Kalsın burada. Evet. Ama burada yani anlamayacak ne yapıyor Veya üç kişi var. Biz ikimiz burada Arapça konuşuyoruz. O ne yapmıyor? Anlamıyor. Buna ne deniyor? Fısıldama deniyor. Tamam buna fısıldama Allah söyledi biz onların birbirleri arasındaki fısıldamalarını ve sırlarını duymadığımızı zannediyor onlar. Bel ve rusulunâ lezeyhim Bilakis bizim elçilerimiz onların yanında. Ne yapıyorlar? Yektubun diyorlar. Allah'ın elçileri. Her şey yazılıyor. Her şey arkadaşlar. Her şey. Öksürük bile yazılıyor. Ama onun hesabı çekilmeyecek o. Düşünün o, o kayıtları düşünün. Neler var neler. Her şey arkadaşlar. Her şey. İşiten o Rab, Gören orap iki gözüyle gören. O eliyle yeryüzünü dürecek olan o Rabbimiz arkadaşlar her şeyden ne yapıyor? İşitiyor. Ona göre yani düşünün kendinizi. Allah bize bir sınır içinde bir hürriyet, özgürlük vermiş. Onun için bir dolaşın. ama O çizilen sınırın dışında çıktığın zaman bil ki anında bir ne var? Kontrol var. Yani kaçamazsın. Evet. Gecedir, karanlıktır, sularım filan yok. Diyor ki diğer ayette ve Allah Musa'ya diyor ki ben sizinle beraberim, esma'u istiyorum ve görüyorum. Buradaki iş, sizinle beraber işitiyorum. Ben maksat ne arkadaşlar? Tehdit mi? Destek. Değil. Tehdit yok. Yani Musa ile Harun Allah tezzizmiyor. Destek. Destek işitmesi bu. Destek. Ben işitiyorum yanınızdayım. Tabii Musa ile Harun Aleyhisselam korkuyorlar. Çünkü Firavun'a gidecekler arkadaşlar. Diyor ki Allah aleyhisselam. Taha suresi 46. Diyor ki: Sabbena innana nakhafu. Ey Rabbimiz biz korkuyoruz. Açık açık söylüyorlar. En fruta aleyna bize karşı taşkın davranmasından. Ev en ya da azgın davranmasından. Taşkarak, azarak böyle bize karşı kötü davranmasından korkuyoruz diyor. Bak şey Musa ile Harun iki kardeş. Musa, Resul, Harun, Nebi. Resul Nebi olarak farklı söylemişi hatırlarsanız. İkisi korkuyorlar. Hatta başka ayetlerde Musa böyle Tıravın davranı geçiyor Musa'yla. Bu mu diyor daha doğru düzgün konuşmayı bilmeyen yani Musa Aleyhisselam'da ne var? Bir Necim. keşememellik var, bir bozuk konuşma var. Korkuyorlar Tıravına gitmekten. allah Teala da hemen ne diyor ateşinden? İnneni ma'kuma Ben sizin ikinizin yanındayım. Esma'u iştir ve ara Görürüm. Gitti. Korku Gitti. Gidip siravunlar, çatır çatır, ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Burada Allah-u Teala ben sizinle beraberim diyor. Buradaki beraberlik arkadaşlar, Allah'ın beraberinde olması, bir kulla beraberinde olması iki ayrılır. Ya özel bir beraberlik, hususi bir beraberliktir. Yani ben seninle beraberim dediği zaman orada bir hususi beraberlik vardır. Bu ne demek arkadaşlar yani? Ben senin destekçinin demeni. Seni teyit ediyorum. Yoksa Allah-u Onunla beraber yan yana değil, Allah-u Teala nerede? Evet. Yukarıda, yedi kat göğün üstünde. Şimdi kafayı bulandırmak isteyen, kalbinde hastalık olan virüsü kapmış bir adam gelip sana derse ki, kardeşim bak Allah-u Teala ben sizinle beraberim diyor. Sen diyorsun ki Allah arşın üzerinde, nasıl almayacağız bunu derse? Biz ne diyoruz arkadaşlar, nasıl cevap vereceğiz? Güneş ne diyor? Güneş örneği vermişti Evet, güneş örneği, yani beraber olmak demek yan yana olmayı gerektirmez. <gülüyor> <gülüyor> Mesela diyorsun ki Diyelim ki Kadir buraya <gülüyor> Almanya'dan geldi. <gülüyor> Diyorum Kadir ailenin yanında mı, beraberinde mi? <gülüyor> evet tanelerde yok. Başka bir yerde. Yani beraberinde olması demek hemen yan yana olması demek değil. Mesela diyorsun ki ben seninle beraberim. Yanındayım, yürü koçum. Yani ne demek bu? Seninle zatımla değil, neyimle beraberim arkadaşlar? Yardımımla. Tamam Tam Bununla beraberim. İşte Allah Teala'nın ben sizinle beraberim diyerek hususi maiyyet deniyor buna. Allah Teala'nın özel olarak bir maiyyeti, beraberliği var. Ne diyor siz? Mağarada, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, La tahzen Üzülme, sarsılma, korkma yani İnnallâhe Ma'ane. Allah bizimle Beraber. Yani zatıyla bizim yanımızda mı? Hayat neyle? Desteğil. Ya korkma bizi görmeyecek bu adamlar. <gülüyor> Biz gideceğiz medeni. Allah bizimle beraber. Bunlar nasıl bir beraberlik deniyor? <gülüyor> Özel beraberlik. Özel beraberlik. Bir <gülüyor> de i̇şte genel beraberlik var. Allah'ın bütün mahlukatıyla beraber olması. Bu ne demek arkadaşlar? Bu da yani Allah'ın bütün mahlukatını görüp bilmesi. Yani maayet iki, Allah'ın beraber olması iki ayrılır. Bir özel hususi maayet bunları not tanır arkadaşlar? Yani maayet özel maayet, yani Allah'ın destekçisi olması, yanında olması bu manada. Bir de onuyma genel beraberlik Allah'ın beraber olması ne diyor mesela ayette? Ey ne mankunum, nerede ben sizinle beraberim. Ayetin şu anda Arapçasını Tam getiremedim. Ben de nerede olsanız olun sizinle beraberim. Yani ben sizi ne alıyorum? Hayır destekliyorum değil. Hayır. Görüyorum çünkü de bu ayeti için alacak. Nerede olsanız olun ben beraberim yani. kontrolündesiniz. görüyorum. Sizi biliyorum. Mesela dedi ki Trabzon'a gidiyorsun diyorsun ki Yol boyunca Güneş işte bizimle beraberdi. Nerede yani? Ön koltuğuma oturduğun Güneş'i Arka koltuğuma oturttuğun. <gülüyor> Hayır güneşin neyi beraberdi? Sıcaklığı ya da aydınlığı. aydınlığı gibi. Biz de diyoruz ki yüce Rabbimizin beraberliği ikiye ayrılır. Ger, umumi Yani ne demek umumi beraberlik? <gülüyor> Görmesi bilmesi. Bir de hususi. <gülüyor> özel beraberlik. O da nedir arkadaşlar? Desteği. <gülüyor> yardımı. Mesela Musa ile Harun olan beraberliği nasıl bir beraberlik? <gülüyor> ne diyor gidin firavuna? Ben sizinle beraberim. Esme, o, ara, görüyorum ve ne yapıyorum? Işıkıyorum. Buradaki ışıkmenin manasında yani sizi destekliyorum. Tamam arkadaşlar. <gülüyor> diyor ki ayette elem ya'lem o adam bilmez ki. Bazı tefsizler diyor ki bu Ebu Cehil. Diyor ki Alak suresinde elem ya'lem diye enne Allah'a yara. O bilmiyor mu ki Allah onu görüyor. Burada Allah'ın hangi sıfatı var arkadaşlar? Görmez. Görme sıfatı var. Allah'ın görme sıfatı. Allah'ın iki göz sıfatı ezeli kadim eski bir sıfat ama Allah'ın görme sıfatı olay yaşandıkça Allah onu ne yapar? Görür. Bu bakımdan Allah'ın o görme sıfatı nedir? Yenidir. Yani o anda gerçekleşir. Ne diyor şeye? Ebu Zeyle veya kafire. "Felem ya'lem o bilmez mi ki Allah onu ne yapar? Görür." Burada da görmesi yani tehdit var burada yani dikkat et. Allah seni görüyor. Yani sen bundan habersiz hareket etme. Bu, bu, bu tür tehditler, bu tür ee, allah Teala'nın kullandığı, zikrettiği ayetlerdeki bu tehditler aklıyla, kalbiyle bir düşünen adamlar için etkili olur. Ama dünyanın zevkine dalmış, dünyanın süsüne dalmış, hiçbir şeyin umurunda olmadığı bir adam bu tür tehditleri ancak başına bir bela geldiği zaman anlar. Ha, böyle her şey günlük, günlük, günlük yansıdığında geçer gider, bir kaza yapar, bir şey olur, Allah bir şeyini alır elinden, çoğulluğuna bir şey gelir. Vay şimdi anladım. çok vardır bu tür insanlar. Ama önemli olan bu olaylar yaşanmadan önce insanın ne yapması bunu anlamış olmasın. Sonra diyor ki yine görme sıfatı elledi yara ke o Allah seni görüyor ey Muhammed aslan. Heine takumu gece namaza kalktığın zaman Allah burada da gör niye görmesi fadı ve takallubefis sadidi ve senin secde edenler arasında dolaşmanı görüyor Sahabeler arasında dolaşmanı görüyor bunu biliyor. İnnehu huve semihul alim. Zira Allah semih. Ne demek semih? İşitir. Alim bilir. Allah'ın buradan yine ne var arkadaşlar? İşitme sıfatı ve işitme ismi. Alim bilme. Sıfatı da bilme ismi var. Çünkü Allah-u Teala'nın her bir ismi ne içerir? Bir sıfat. Allah alim bilendir yani ne sıfatı var onun? Bilme sıfatı var. Semih işitir. Onun ne sıfatı var? İşitme sıfatı Diyerek Burada kalıyoruz. Önümüzdeki haftaki dertimizde inşallah Müce Rabbimiz'in Hile Kur'an'a hile, Hileyle karşılık verme sıfatını alacağız. Hile Kur'an'a hileyle karşılık verme. Tamam. Bunu alacağız. Bunun içinde başka sıfatları da inşallah alacağız. Önemli olan bu derslere Gelip dinlemenin yanında Takip etme, tekrarlama Ee, i̇nşallah evet, Takip etmeye çalışalım Bu dersin dışında Yani aramızda şunu görüyorum ben yani herkes elhamdülillah Şeylere hırslı ee, Ama Bu derslerin yanında özel bir azim gerekiyor Herkesten Mesela Kur'an okumayı bilmeyen varsa Kur'an okumayı ne yapmalı Öğrenme İlla, illa suçların dizinin dibine oturup Kur'an okumayı değil Buradan birisi yakala Kur'an öğren Sonra ne Kur'an okumayı bilen Ezber yapmalı. Ne ezberleyecek arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ezberleyecek. Yani Kur'an-ı Kerim derken Kur'an-ı Kerim'in alıp bakarası değil. Namaz surelerinden kaç tane biliyorsun? Önce onları düzelttik. Mesela biz burada belki bir gün tahsis edebiliriz, edebiliriz bu iş için. Pazar olabilir. Veya başka bir gün olabilir. Herkes elemtera'dan başlayacak. Elemtera. Elemtera değil yani. Tamam Bunu okuyacak. Sonra bitirdim mi bu 10 tane sureyi? Yukarı çıkacak 10-15 sureyi ve duha. Oradan bir 15 sure aşağı inecek. Sonra ammeden son son 30. yüzyıl otuz, otuz, olan ammecdini ecberlemiş olacak. Sonra inşallah ee, ahlakla, edeble alakalı mesela bir Riyazu ı Salih'in kitabını herkes bulundurup okusun. Mesela bugün bitirdim çünkü yemek yiyoruz. Birçok insan sol elini kullanıyor. Belki unutarak, belki Ee, alışkanlık haline gelmiş. Sadece şeyi kastetmiyorum. Sol elini direkt kullanmakla meşhur olan o kastetmiyorum. Aslan sen değilsin yani. <gülüyor> Kastım. Onun dışında sağ elini kullandığını zanneden birçok insan bakıyorum. Sol elini yiyip şey yapıyorsun. Bu edep ahlak kurallarında da ı Salih'in İmam-ı Nebevi'nin Salih'in kitabı var. Burada kitapta arkadaşımız var. Eyüp. Eğer isteyenler olsa ona siparişini verir. haftaya o derse gereken getirir. O kitap başucunuzda bu edeptir, ahlaktır. Yemekten tutun, camiye gitme, gelme, uyuma, e, su içme, selam verme, adabına kadar, her şey içerir o kitap. Hadislerdir sadece. Al onu evinde çoluğunla, çocuğunla ne yap? Oku. Yani hayatın biraz ilimle iştigal etme olsun. Hep dünya olmasın. Dünya, dünya, dünya yani sonuçta bunu bırakıp pat teybirinden, sahneden kaybolup e, gideceksin. Oraya Zücalihininle alakalı da inşallah öyle bir şey düşünüyoruz. E, ders düşünüyoruz. Allah izin verirse. Bunlar yakın zamanda olacak. Önemli olan hırslı olma, azimli olma. Kısa zamanda bir internet sitesi saadete geçirmeyi düşünüyoruz. Onda işte böyle güzel şeyler yayınlayacağız. Günlük mesela Şeyh Albani'nin hadis kitaplarında kısa faydalar var. Güzel hadisler var. O hadisleri naklederek günün faydası diye mesela oradan takip edebilirsiniz. Şey yaparsınız. Bunlar inşallah olacak ama siz önemli olan biraz daha böyle ne yapın? İlimle olan ilişkiniz, aşırı aşırı deniz bir gün buraya gelmekle sınırlı kalmasın. Biraz daha böyle azimli olalım. Şimdilik diyeceğimiz bunlar. Dernekle alakalı olarak iyi olan arkadaşlar şu üyelik işlemlerini bir önce halletsin. Yani e, şu anda burası resmi bir yer. İşte stopajda da şudur bunun vergileri ödeniyor, kiraları ödeniyor. E, bunların devam edebilmesi için üye kayıtlarının tam anlamıyla olmuş olması lazım. Eee Yani şu ana kadar elhamdülillah burası kendini ayakta tuttu. tutmaya da devam ediyor. Öyle sizlerin üzerine de çok büyük bir yük yüklemiyoruz. Yüklememeye çalışıyoruz. Yani buranın giderlerini Allah razı olsun ee, sizin gibi arkadaşlar e, ne yapıyor? Destek olarak sağlamaya çalışıyor. Onun dışında yurt dışında tanıdığımız, bildiğimiz Türk arkadaşlarımız var. Onlar böyle e, buraya geldikleri zaman işte bir kirayı rize diyelim filan gibi böyle bazı iyiliklerde bulunuyor Ama yani sonuçta biz kendi yağımızla burada Hı. kavruluyoruz, işte gördüğünüz kokular falan getiriyoruz, satıyoruz. Bunların hepsinin amacı yani buranın kendi ile kavrulup masraflarını Hı. giderebilmesi. İşte üye arkadaşlarımız e, üyelik işlemlerini yapsınlar, yani onları tamamlasınlar. Onun dışında pek fazla istediğimiz bir şey yok. Diyedikleriniz bunlar. Konuyla ilgili, derslerle ilgili sorusu olan varsa sorabilir. Evet. Gözle alakalı mesela, Hı. görme sıfatıyla gözü ispat ettin ama duyma ile alakalı kulak sıfatı söyleyeyim. Yok bunu, dut, bunu ispat edemeyiz. Çünkü Allah-u Teala kendisi hakkında bunu yapmamış? Hı. İspat etmemiş. Biz bu konuda ne yapmayız? Haddi Aşma. Aşmayız. Yani çünkü bunlar Güzel bir soru söyledi. Zatî sıfatlar dedik değil mi arkadaşlar? Zatî, zatî haberi sıfat deniyor bunlar. Zatî haberi. Ne demek zatî haberi? Bize ulaşacak bir haberle ancak yani haber derken hadis ya da ayetle ispat edilebilecek sıfatlar. Bir de ne var? Akli sıfatlar var. Akıl onun ne olmasını gerektiriyor? Olması gerekiyor. Gerektiğini şeydir. Ama mesela bunlar zatî sıfatlar. Allah, akıl Allah'ın iki tane elinin olmasını gerektirmez. Akılla ispatlamaya çalışırsak bunu ne yapamayız? ama Ama haberi, haberi olarak yani bize nakil yoluyla geldiği için bizler bunu yapmak zorundayız. ispat etmek zorundayız. İsim ve sıfatlar tevkifidir. Ne demek tenkîfi? İspat edilen ispat edilen ispat eder. Neshedilere ne filersin? Bir şey söylenmediyse o konuda susarsan konuşmazsın. Evet başka konuyla alakalı olan konunun dışında olanlar daha sonra ayrı tensolsunlar. Şeytan şehirden verdiği zaman konuyla alakalı. Evet. أنا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم çekip Ya نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Resulullah نعم نعم نعم نعم نعم haber نعم biz نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم var نعم نعم demiyoruz. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم Yani senin söylediklerimi senin istediğin murad, muradınla senin inanılmasını istediğin manayla kabul ediyorum dersen evet. Bu sahiptir. Evet. Kısa bir şeyler daha arkadaşlar. O da evet arkadaşlar. Sanki bir 5 dakika 10 dakika sürecek o. Kadir. Kadir. O da yine önemli bir konu. Bir taraftaki eee Karşı taraftaki dersimizde buna değindik. O da şu arkadaşlar, bizler yani bu akidevi meseleleri görüyoruz, okuyoruz. Bu, bu inancın, bu metodun sahabenin yolu olduğunu, ehl sünnet ve cemaatın yolu olduğunu, selefi salihinin yolu olduğunu, selefiliğin yolu olduğunu söylüyoruz. Ama bu kelimenin aynısını kullanan başka insanlar da var. Kendilerine selefi izliyorlar ama bakıyorsunuz ki bombacı in tip insanlar. Bunlar sağda solda insanları önce tekfir ediyorlar sonra onları ne alıyorlar? Bombalayarak uçuruyorlar. Bunun aynı örneklerini Türkiye'de yaşadı. bizler her oturumumuzda, her meclisimizde her konuşmamızda bu insanlardan beri olduğumuzu, bunlarla alakamızın olmadığını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tür insanları Harici yani cehennemin köpekleri diye bahsetti kendileri hakkında. Diyor ki bunlar cehennemin köpekleridir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu Onlar diyor cehennemin köpekleridir. Yani kim onlar? Müslüman insanları kafir görenler. Müslümanların yöneticilerine, Müslüman olan yöneticilerine başkaldıran ve onları tekfir edenler, fıtsız, günahsız insanları öldürenler, hadi çıkalım şöyle bir kez temizleyelim diye böyle sağda solda konuşan insanlar cehennemin köpekleri olan haricilerdir. Bu asrın en önde giden haricilerinden bir tanesi de kimdir arkadaşlar? Usame bin Laden'dir. Usame bin Lazim, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendilerinden vassfettiği haricilerden bir tanesidir. Bu adam hakkındaki harici tespiti bana ait değil. Bu tespit, bu çağda yaşamış, onu yakından tanımış, görmüş, bilmiş, nasihat etmiş alimlere ait. Onların birkaç tane fetvasını aldım internetten kendi sitelerinden, kendi kitaplarından sizlere tercüme ettim onları kısaca nakletmek istiyorum ki bu konuda zaman zaman bunu değinmemiz gerekiyor ki bizim o insanlarla bir alakamız olmadığı anlaşılsın. Çünkü o insanlar bakıyorsunuz, şimdi fetvada da gelecek temiz katli saf, olayı pek anlayamamış olan gençlere kandırarak yaklaşarak ne önce akidelerini öğretmekteler ne ibadette ahlakta bir şey vermekteler. Adamın eline işte bir şeyler verip hadi git patlat demekten başka davetleri olmayan, sabah akşam şu yönetici kafir, bu yönetici kafir, bu, böyle bu şöyle demekten başka konuştukları konu olmayan insanlar. Ama bunların hakikatine indiği zaman sabah namazına dahi kalkamayan, camiye gitmenin, sabah namazında camiye daha dahi zor geldiği insanlar. İşte bu insanların çoğu bugün bir marjinalliktir, fağlılıktır. Etkilendiği adam var. Bu da kim arkadaşlar? Üsame bin Laden. Bu adam hakkında Şeyh Abdullah bin Baz. Sizi Arabistan'ın eski müslüllerinden. Hatta muhalifleri tarafından dahi sevilen bir alim. O diyor ki Muhammed Mes'ari ve Sa'd el-Fakih iki tane adam var. Bunlar da Avrupa'da yaşıyor. Bunlar da aynı zihniyette, aynı yolun yolcuları. Peki Muhammed bin Mes'ari, Muhammed Mes'ari ve Saad al fakih ve sapık davetin çağrıcıları olup olan, onlara uyan kimselerin ortaya koydukları şeyler şüphesiz büyük bir şer, şerdir. O bu kimseler de büyük şer ve bozgunculuğun davetçileridirler. Yaptıkları yayınlardan uzak durmalı. Şimdi bugün bakıyorum böyle gençlerde İşte haricilerin bu zihniyete sahip olan insanların kitaplarını görüyorum, o işte kitap tutmuşsa okuyoruz. Diyor ki bak, yaptıkları yayınlardan uzak durmalı. Kökünü kurutup yok etmeli. Bu tür insanların çağırmış oldukları bozgunculuk, şer, batıl ve fitnelerde onlarla işbirliğine girilmemelidir. Bazı insanlar var, iyi niyetli, ya diyor bunlara da Müslüman yardımcı olalım da Afganistan'a gitsin şöyle bir şey yapalım. Ya bu adam Afganistan'a gidecek buraya dönecek ne yapacak burada? 3 yani kilo betajanla bombayı <gülüyor> takılacak yani sohaktan senin benim amcasının oğlu, diye yeğeni olan polisi seni falan orada ne yapacak? Öldürecek. Yani bu insanları gördüğün zaman yani oturup selam bile verme, yani, oturmayın. Onlarla da bir iş birliğine girmeyin diyecektim. Bu tür insanların çağırmış oldukları bozgunculuk, şer, batıl ve fitnelerde onlarla işbirliğine birliğine girmemelidir. Zira Yüce Allah bizlere iyilik ve takvada yardımlaşmamızı bozgunculuk, şer, Yalanı yayma, güvenliğin zedelenmesi. Güvenliğin zedelenmesi bakın. Yani ne demek güvenlik? İnsanların sokakta rahat yürümesi. Bugün şimdi korkuyorsun. Taksim'e gittiğimiz zaman bir manyak çıkıp patlatır mı diye. Değil mi? Güvenlik yapı bu budur yani. Güvenliğin zedelenmesi ve ayrılığa sebep olan ayrılık, ayrılığa sebep olan sapık davetlere çağrıda bulunulması gibi ise yardımlaşmamamızı emretmekteyiz Hüce Allah. Fakih ve misari yani o iki adam. Sapık ve ayrılıkça davetin çağrıcıları olan benzerlerinin yaydıkları bu yayınların kökünü kurutup yok etmeli ve onlara ilgi gösterilmemesi gerekmektedir. Bu insanlara öğüt vermeli ve doğruya davet etmeli. Bu insanlar otur nasih Ama bu, bu tür insanlar tecrübeyle sabit ki sana gülüyorlar. ya sen ne diyorsun? Dünyanın, dünyanın lezzetine boğulmuş, dünyanın peşinde koşan bir adamsın. Biz, biz burada cihaz ediyoruz, sen bize neyi nasih ediyorsun diyerek ne arkadaşlar? <gülüyor> Nasihete dahi kabul etmemekten Diyor ki bulundukları yol hakkında kendilerine uyarılarda bulunulması gerekir. Bu şerli işte onlarla dayanışma içinde bulunmak kesinlikle caiz değildir. Diyor ki bazıları al diye parayı git yani destekliyor ona. Bu kimselere nasihat edilmesi ve onların doğruyu kabul edip bu bağlısı terk etmeleri gerekmektedir. Mes'ari, fakih ve binladine ve onların peşinden bakın şimdi binladine kattı şeyh binladine ve onların peşinden gidenlere olan nasihatim. Şimdi onlara nasihat ilan ediyor şeyh. Diyor, siz üçünüz Sizin yolundan giden tipler Bu girdikleri kötü yolu bırakmalarıdır yani Bu yolu bırakın karış. Yani Terörist eylemlerle Hatta bin Laden ne diyor Bir Amerikalı kafir öldürebilmek için Bir Müslümanı öldürmek nedir diyor evet. Caizdir diyor Yani Müslümanın kanını bile helal görüyor bu adamlar Ben onlara Allah'tan korkmalarını Gazabından ve cezasından Sakınmalarını öğütlüyorum İmaz diyor onlara Doğru yola tekrar dönmelerini Yaptıkları işlerden tevzat etmelerini söylüyorum Şüphesiz Allah Teala Tevzat eden kullarının tevzatını kabul edeceğini Vaat etmiş ve onlara ihsanda Bulunacağını söylemiştir Sonra ayetleri Bu şeyh bin Nazlı ilk görüşü İkinci görüşü İkinci fetvası Diyor ki bin Laden, Yeryüzünde bozgunculuk çıkaran Kötü ve bozuk yollara sapmış Yöneticisine karşı itaatten Ayrılmış bir insandır Onun için, sokakta gördün, namazlık namaz kılıyor, elleri kaldırıyor, sakal böyle, aa bu da bizden, öyle yok arkadaşlar, tartın, ölçün bir, yani o, o adam senden çok uyanık, tamam Mehmet, anladın mı, sokakta gördün, Allahu Ekber, şey, sakal böyle, aman adam konuşuyorsun, bomb, bombacı, billadin, tamam, uzak dur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani sempati besleme. Bu adam iyidir, güzeldir. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Bu daveti başlamadan Türkiye'de bu adamlar böyle giderse bitirecekler. Bak adam çarşafman giymiş açalım. Kuyumcu da şey, bunu gördük internette var <gülüyor> ne olursa. Girmiş kuyumcuya çarşafla. Altta sıra, ortada da böyle dikkat vurdu bir tanesini yani. Kaçırdı gitti. Yani şimdi bu, hangi kuyumcu adam kapısına çarşafla adam kadın geldiği zaman kapısını açar ki Yani bunların de aynı, sakalları var ya. Şey Onun için bu adamlar hakkında nerede olursanız o konuşun, korkmayın. İbadettir bu. Çünkü alejyetezam uyarmıştı ümmetini. Diğer bir fetva salih serdandan. Salih Ferzan hayatta daha ölmedi, yaşıyor. Yeni bir güncel fetva yayınlandı, bir de eski fetvaları var. Sonuç şu: <gülüyor> Salih binledinin gençleri kışkırtması veya yüzünde bozgunculuk yapması hakkında sizlerin de haberiniz olduğunu sanıyoruz, ey şey Şu soruyu size istiyoruz: Usama bin Laden'i harici olarak nitelleyebilir miyiz? Zira Usama bin Laden ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan bombalama eylemlerini desteklemektedir. Böyle bir özelliği var bin Laden'in. Bir para istedi ki mesela ya işte bize para ver de e, biz burada e, kitap şey yapalım yok. Ben diyor para'yı silah alırsan vereceğim sana. Bomba alacaksın, tank alacaksın. Yani ne yaptı bunlar? Ne, ne Türkiye'de? İşte ki polis öldür, yani Müslümanlar yani iç çatışma çıkar. Kardeş kavgası çıkar. Taş taşı bırakma. Şeyh Mukbil'de öyle diyor Yemen'de. Bunlar böyle diyor. Size gelip diyor, para, silah olsanız para verelim diyorlardı diyor. Yani bunlar da böyle bir diniyet var. <gülüyor> bunlar harici olan insanlar. Bunlardan uzak durmak lazım dediğini diyor. Diyor ki Şeyh Salih Bu fikri benim teyen herkes haricilerden sayılır. Bu fikri benim teyen ve ona çağrıda bulunan ve cazip gösterenler haricidir. Yani sadece değil, Türkiye'de olup da, seven, onu destekleyen bu fikri, tabii zorum, eylem yapacağız diyen nerede nedir diyor, haricinde, Cenk kişinin ismi, konumu bizim için önemli değildir. Tabii İslam olsun ister Mehmet önemli değil. Kural sudur, bir fikre, bir fik, bu fikre, yani hangi fikir? Yani yöneticilere karşı ayaklanma yapmaya, Müslümanları etmeye kanların helal görmeye kadar haricidir. Bu üç özellik haricilerin özelliği Baktın adam konuşuyor. Kafir. Recep Tayyip Kasir diyor. Hiçbir belirli bir şeyi yok. Namaz kılan adamları tekfir ediyor sana. Mesela. Türkiye'de bu en, en bariz örneği bunun bu. Şu an bu adam Müslüman. Namazını ne kılıyor? Anımı örtülü, Günah kılmalıdır. Ayrı bir şeyi ilgilendirmez. Ama adam baktım diyor ki Recep Tayyip Kasir. Bil ki bu adam nedir arkadaşlar? Harici. Yani. Diyor ki ya sen ver bunları. ver Müslüman'ın Müslümanım diyen yalan. Çoğu bunların kafir. Bil ki bu adam ne arkadaşlar? Harici. Ferere evet, bazıları daha da aşağı gitmekte bunu herkes söylemekte. Bunların kanı bile helal. Yani kestiği, yakaladığı yeri kes götür diyorsa bu hayal aileniz. Bu, bu var mı? Yani biz bu hayal ürünü değil, Bunlar memlekette de var bu tip insanlar. Bu insanlar bu memlekette yani Türkiye'de de var olan insanlar. Bunların en belirgin özelliği buş. Yani size mesele açıldığı zaman hiç şüphesiz tek eden Çoğu camilerde imamların ne yapmaz bunların. Namaz kılmaz. Niye? Çünkü diyor ki bu imamlar da o kafir olan yöneticiye tabidir. O halde bunlar da kafir. Böyle kaçmalık olur arkadaşlar? Diğer bir, fetva, diğer bir soru da şu arkadaşlar. Diyor ki soruyu yani kişi hocanın önündeki dersten sonra böyle orada soru sistemi şudur. Sorular yazılı gelir birisine. Bu soruyu hocaya olur Şimdi okuyor soruyu. Diyor ki, diyor ki değerli hocam diyor. Size yönetmemiz istenen Elimizde şöyle bir soru geldi ey diyor. Soru şu. Sorduğum bu soruyu şeyhe olduğu gibi okumanızı istiyorum. Şayet bu sorumu okumazsanız sizlere hakkımı helal etmiyor. Yarın Allah'ın zorunda sizden davacı olacağımı bildiriyorum. Soru şöyle. Mes'ari, fakir ve Usama bin Laden hakkında ehl-i sünnet ve cemaatten çıkmışlardır denilebilir mi? Bir de şeyh bak Bas Usama bin Laden hakkında konuşmamıştır. Şimdi Türkiye'de öyle diyorlar. herkes günler... Şeyh bin Baz aslında konuşmamış Usama bin Laden'in hakkında. Bu yalan yani. Paravra. İllet hoca atıyor bunu diyorlar. Yani Şeyh bin Baz Usama bin Laden hakkında konuşmamıştır. Şeyhin söylediği iddialar, fetva onun adına uydurulmuş bir yalandır diyen bazı insanlar var. Onlar bu iddialarını sürekli delil olarak kullanmakta var. Sizlerin bu konudaki görüşünüz nedir? Düşmek Şeyh Salih Erzan. Şeyh Salih Erzan, Şeyh bin Baz'ın öğrencisi, dizimizde oturmuş bir adam. Fakir Usama bin Laden ve Meş'ari hakkında sizlerin de vereceğiniz olan hükümler Onların yaptıkları eylem ve sarf ettikleri sözlerin üzerinden olur. Olan yola hüküm verirseniz diyor. Onlar hakkında yalan söylemeye gerek yok. Yani onları işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor demeye gerek yok. Onların zahir olan neler var? Sihirleri söyleyemez. Verdiğiniz hükümleri onlardan sadır olan davrançlar üzerine bina edin. Şeyh Bin Baz'ın onlar hakkında söylediği fetvanın yalan olduğu iddiasına gelince gerçekte yalan olan bunun yalan olduğunu iddia etmektir. Bu fetvanın yalan olduğunu söyleyen bir yalancıdır. Kesinlikle bu yalan değildir. Bizler şeyhin fetvasını kendisinden kulaklarımızla işittik. Onun bu fetvası derlenen, toplanan fetvaları içinde de yer aldı. Bu fetvası kendisine okundu. Şeyh bin Baz vefat ettikten sonra bu fetvaları alimlere de okundu. Ve hepsi bunu kabul ettiler. Bu fetvanın yalan olduğunu söyleyen yalancıdır, diyor Şefali Selcan. Bundan niye söyledik? Yani Bugünlerde yine böyle bir piyasada ne oldu? Ee, sapla saman karıştırılıyor gibi oluyor. Kiminle, kiminle ile alakalı. Bu tür insanlarla arkadaşlar oturmayın, kalkmayın. Seyyid Kutuba sempati, sempati duyan. Tamam Müslüman bin Ladine sempati duyan. Bu tür adamlarla ne yapmayın arkadaşlar? Oturup kalkmayın. Ziyaretlerinde bulunmayın. Tövbeye edin. Eğer ehl-i sünnetler Cemaate dönmek isterlerse tekrardan dönerler. Ama bu üç konuda. yöneticileri teksir etme. Müslümanları teksir etme. Kanlarını helal görme konusunda ben herhangi birinde onlara ittifak eden bir adam varsa bilin ki o ne yer arkadaşlar? Haricidir. Haricidir. Cehennem'in köpeği diyor Peygamber Aleyhisselatı. Sizler de ne yapın? Bu tür insanlardan uzak durun inşallah. İnternet sitemizde soktu zaman bunların esniyemizde inşallah. Bu arada yenileceksin. Allah'a fayatsın. Cümlemize inşallah. Bugün su ikram etmediniz hiç buna ya. Tamam elhamdülillah. Ayakkabı, hanımefendi, ben Nasıl ayakkabı? Yok, bir işim. Çıkasın kendisi. He? He. Ayakkabı da 380.000 sipariş almışlar. Ya. Şey yaptı. Eee Ya, yani. bin daha fazla, daha fazla. Adam yüzünden, Amerika'dan, İngiltere'den şey gelir adam. Sadece bir haftada, ilk haftada. He, ya, kaç, ya, o, bir bir bir bir Atan, ya, o, yarın inşallah bir ilk İlk kere versen ya, evrakları. Hallolsun ya, yani. Ondan sonra istifade etseniz ya, ben yazdırıyorum ya, adamı. Ya, <gülüyor> adam. Ona da aynı şeyi yapacak yani. <gülüyor> Bak, onun için o şekilde tutalım.